Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Konumuzun başlığı mücahitlerin emire karşı görevleri. Yani biz dedik zaten bundan sonra kitabımız üç. Bölümden oluşuyor. Birinci bölüm mücahitlerin Allah Azze ve karşı görevleri. O bölümü Allah'ın yardımıyla bitirdik. İkinci bölüm mücahitlerin emire karşı görevleri. Üçüncü bölüm mücahitlerin birbirlerine karşı görevleri. Yani Allah Azze ve Celle mesela bu bölümde anlatacağımız konu şu: Şeriat, bir mücahide, emirin mücahit üzerindeki hakları nelerdir? Mücahidin emiri üzerindeki hakları nelerdir? Bunu anlatacağız. Lakin konuya girmeden önce de ne yapacağız? Konuya girmeden önce bir mukaddime yapacağız. Kitabımızda olduğu gibi ilk başta bakarsanız zaten başlığı verdikten sonra bir giriş yapmış. Ta ki konu anlaşılsın diye. Giriş konusundan kast edilen şey nedir? Girişten kast edilen şudur. Orada da göreceksiniz. Önce emire olan ihtiyaç. Yani mesela şimdi biz diyelim ki dersimizde anlatacağız. Emirin Müslümanın üzerindeki hakkı üçtür. İşte itaat etmek, nasihat etmek. Mesela vesaire, saygı göstermek vesaire. Lakin bununla beraber önce bir Müslümanın, Celle'nin nezdinde bir insanın, bir Müslümanın, bir mücahidin bir yöneticiye, Müslüman olan bir yöneticiye ne kadar ihtiyacı var? İslam bu işe ne kadar önem vermiş veya İslam bu işe hangi pencerede bakmış? Veya emirlik, emirin veya yöneticinin varlığı durumu veya emirin veya yöneticinin yokluğu durumunda şeriatın gözettiği hangi maslahatlar tahakkuk eder? Hangi mevsedetler söz konusu olur? Meydana gelir. Müslümanın önce bunları bilmesi gerekir. Öyle değil mi? Çünkü bir insan bir şeye olan ihtiyacını doğru belirlerse ona karşı duyacağı hassasiyet, ona göstereceği hassasiyet de o oranda olur. Öyle mi? Mesela yemek yemeye, ekmeğe, suya gösterdiğimiz hassasiyeti çay içmeye gösteriyor muyuz? Göstermiyoruz. Hayatımızda çayın olması veya olmaması. Bizim için bir şey ifade etmiyor değil mi? Birinin bize sana bunu yaparsan çay vermem demesi bize hiçbir etki oluşturmuyor. Çay yani olsa olur, olmazsa olmaz. Ama aynısı su için geçerli mi? Yani şunu yaparsan su var, bunu yapmazsan bundan sonra sana su yok. Mesela değil. Orada durup düşünüyoruz hemen. Neden? Çünkü su hayati bir ihtiyaç. Su olmazsa olmaz. Onun için şer'i meseleleri anlatırken biz zaten daha önce de demiştik. Demiştik bütün şer'i meseleler Allah'ın gözetmiş olduğu beş tane maslahattan bir tanesine döner veyahut da beş tane mevse, bu maslahattan mevsedeyi def eder öyle mi? İşte insan ne kadar ihtiyacı olduğunu bilirse ona göstereceği hassasiyet, onun varlığı ve yokluğu durumunda yapacakları, elden kaçıracağı zaman ne kadar temkinli olması gerektiğine o kadar dikkat eder. O açıdan diyoruz ki Allah'tan da yardım isteyerekten Allah ayet-i kerimede e, diyor ki Müslümanlara yönelik لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَلِيْهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَ Şayet yerde ve gökte Allah'tan başka bir ilah olmuş olsaydı yer ve gök fesada uğrardı diyor. Zaten önünüzdeki kitapta İmam Maverdi ve başkaları yani yönetim fıkhı hakkında kitap yazan âlimlerin hemen hemen hepsi bu ayet kelimeyi delil getirip mutlaka müslümanların başında müslümanlara yöneticilik yapacak bir adamın bulunması gerekir. Bir adam. iki tane de değil yani. Sadece bir tane adamın olması gerekir. Niye? Olayın vecul istişat boyutu ne? Yani bu ayetin konumuzla alakası ne? Düşünün Allah Azze ve Celle, yerin ve göğün yaratılışını zikrettikten sonra diyor ki لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ Şayet yerde ve gökte enbiya suresinde Allah'tan başka bir ilah olmuş olsaydı Yer ve gök fesada uğrardı diyor. E şimdi siz düşünün, yer ve gök neden müteşekkil? Cansız, cami, cansız demeyen de donuk, aklı olmayan varlıklardan müteşekkil. Öyle mi? Celle'nin yönetiminde olan, kesinlikle kendi aklı olmayan varlıklardan müteşekkil. İnsan dışındaki yıldızlar, dağlar, gökyüzü, yeryüzü, denizler vesaire. Bunların bile başında bir değil de ikinci bir varlık olduğu zaman, bunların düzeni fesada uğruyor bunların düzeni bozuluyorsa, insan gibi aklı olan, insan gibi istekleri olan ve her birinin istekleri de bir diğerinden farklı olan ve her biri de kendinin yöneticisi olan bir topluluğun haline olur? Öyle mi? Yani iki tane mesela ilah olduğu zaman bu camit olan, donuk olan varlıklar fesada uğruyor. Öyle mi? Bunların bir isteği yok. Yani yıldız mesela yıldızın şöyle bir talebi yok. Ey güneş gündüz ben çıkacağım, akşam sen çık arkadaş. Öyle mi? Var mı böyle bir talebi yıldızlar? Yok. Ay güneşe gelip de işte niye hep sen gündüz çıkıyorsun biraz da gündüz ben çıkayım demiyor mesela. Ama insanlar böyle değil. Niye sen şunu önce yapıyorsun, niye ben bunu böyle yapıyorum, niye sen bu kadar fazla alıyorsun, niye ben bu kadar eksik alıyorum? Her insanın kendi istekleri ve kendi arzuları var. İstek varzısı olmayan varlıklardan bile iki tane farklı ses çıktığı zaman bunların düzeni fesada uğruyorsa ve bunu da Allah Azze ve Celle bize söylüyorsa İnsanların başında emir olmadığı zaman, her insan kendi yöneticisidir. Her insan kendi kendinin emiridir, öyle mi? 70 milyonun yaşadığı bir yerde yönetici olmadığını düşünün. Herkes neye göre hareket edecektir? Kendi çıkar ve isteklerine göre hareket edecektir. İki tane adam kendi çıkar ve isteklerine göre 70 milyonu yönettiğinde, fesada uğrayacaksa 70 milyon, İslam böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiyor. Siz bir emir üzerine toplu bulunduğunuz zaman, ikinci bir adam gelirse hemen onun kafasını vurun diyor. Öyle mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor siz bir emir üzerine toplu bulunduğunuz zaman ikinci bir adam gelirse hemen onun kafasını vurun. İslam ikinci bir adamı bile kabul etmiyor. Neden? Çünkü bir yerde iki kafadan ses çıkarsa o yerde düzenin olması mümkün değildir. Öyle mi? E peki her insanın kendi başına emir, her insanın kendi başına yönetici olduğu yerde düzenin olması mümkün müdür? Değildir. Peki şimdi soru asıl soruya gelir. Bunun konumuzla alakası ne? Konumuzla alakası şu: Biz niye Müslümanız? Allah Azze ve Celle'nin dinine tabiiz. Çünkü biz inanıyoruz ki İslam dini Allah'tandır, yani kitabın en başından beri düşünün, Semadandır ve kamil bir şeriattır Gayesi ise insanların dünyada hayatını düzenleyip, onlara eman ortamı sağlayıp, selamet ortamı sağlayıp, kıyamette ise onları ebedi mutluluğa ulaştırmaktır. İslam dininin gayesi amacı bu mu? Bu. Dünyada İnsanların arasındaki selameti, emanı sağlayıp, kıyamette ise insanların ebedi mutluluğunu sağlamaktır. Öyleyse dünya İslam eğer insanın dünya hayatına da bir düzen getiriyorsa, dünya hayatını insana bırakmamışsa, bunun en emsel olan yolunu da insana mutlaka göstermiş olması gerekir. O da ne dedi işte? O da insanların tek bir yönetici altında toplanmasıdır. İnsanların başında mutlaka bir yöneticinin olması gerekir. Aksi halde ayet-i kerimeden örnekle söylediğimiz gibi insanların hayatında bir düzen olması mümkün değildir. Şeriatın işte gözetmiş olduğu bu maksatlar, bu gayeler hepsi heba olup gider. Yine mesela örneğin Allah ayet-i kerimede diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذِينَ Allah'a اَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ Ey iman edenler! Allah'a, Rasuluna, ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Şimdi burada önemli bir konu var. Normalde bir Müslümanın dinini koruyabilmesi ve Allah'ın karşısına sağlam bir şekilde çıkabilmesi için Allah'a ve Rasulüne itaat etmesi yeterli değil mi? Yani insanın ebedi mutluluğunu sağlayacak olan şey ne? Kitaba ve sünnete göre hayatını tanzim etmesi, öyle mi? E bu da sadece Allah'a ve Rasulüne itaat etmekle yerine gelecek bir şey değil mi? Evet yerine gelecek olan bir şey. Ama Allah Azze ve Celle dikkat ederseniz bizim için bununla yetinmiyor. Yani kitaba ve sünnete uyun. Yani Kur'an'ın tabirle Allah'a ve Rasulüne uyun. Ves değil. Ve ve il emri Ve sizden olan emir sahiplerine, yani Müslüman olan, bizden olan, şeriatın kaydelerini gözeten emir sahiplerine itaat edin diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki her insanın ferdi bir şekilde Kur'an'a ve sünnete uyması insanların kendini kurtarması için yeterli değildir. Şayet böyle olmuş olsaydı yani her insanın ferdi olarak kitaba ve sünnete uyup kendini kurtarması mümkün olan bir şey olmuş olsaydı Allah içerisinde külfet olan bir emire itaat etmeyi insanlara emretmezdi. Neden? Çünkü Allah kulları için zorluğu istemez. Allah kulları için onlara ağır gelecek teklifleri onlara yüklemek istemez. Bu onun rahmetinin bir gereğidir. Eğer Allah bunu da Müslümanlar için emir sigasıyla şart koşmuşsa, emrin üzerine atfetmişse Allah'a ve Rasulüne itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin o zaman bir insanın kitaba ve sünnete olan ihtiyacı neyse kendinden olan kitaba ve sünnete uyan bir emir sahibine, bir yöneticiye de olan ihtiyacı odur. Neden? Çünkü emir sahipleri insanların Kur'an'ı ve sünneti anlarken içerisine düştükleri ihtilaflarda çözüm vereceğidirler. Tamam İnsanların ihtilaf etmiş olduğu meseleler. Şimdi önceki şunu söyleyelim. İhtilaf etmeyen bir topluluk düşünülebilir mi? Hiçbir konuda ihtilaf etmeyen, her konuda itti, ittifak halinde olan bir topluluk düşünülebilir mi? Düşünülemez. Gerçekçi bir düşünce olmaz. Çünkü sahabe Peygamber yaşamasına rağmen Aleyhisselatu Vesselam bazı meselelerde ihtilaf etmişler. Çünkü ihtilaf tabiatın bir gereği. Yani bazı meselelerde ihtilaf etmek tabiatın bir gereği. Anlayışlar farklılaştı mı? Kültür seviyesi, ilim seviyesi farklılaştı mı? İnsanların ihtilaf etmesi normaldir. Ha bu ihtilaflar iki kısımdır. Birinci kısım ihtilaflar haksız yere olan ve Kur'an'a ve Sünnet'e dönüldüğü zaman çözülebilecek ihtilaflardır. Bu tip ihtilaflarda kimseye ihtiyaç yoktur. Her Müslümanın zaten bilmesi gereken demek ki asli ve zahir olan meseledir ki Kur'an'a ve sünnete dönüldüğü anda problem çözülür. Ama bir de iştihada taalluk eden meseleler vardır. Biri son sözü söylemediği zaman aslında meşru olan ihtilaf insanların arasında kan dökmeye, insanların birbirine düşman olmasına sebebiyet verebilir. Tarihte gördüğümüz gibi mezhep meselelerinden bile kan dökülmüş mesela. Öyle değil mi? Yani mezhep meselelerinden dolayı bile insanlar kendi aralarında kan dökmüşler mesela. Ki fıkıhtır, aslı zanna tabidir. İhtilaf edilen çoğu meselede ihtilafın yönü de meşrudur mesela. Buna rağmen insanlar birbirlerini küfürle itham etmişler. Fıkıh dersinde anlattık öyle değil mi? Adam mesela kendini bilmezin bir tanesi ne demiş? Demiş ki e şafilerle evlenilebilir mi? Evlenilemez mi? Evlenilebilir ama eyle kitaba kıyasın. Öyle mi? Yani normal müslüman olarak değil. Ehli kitaba kıyasen şafilerle evlenilmesi iyidir. Yani nasıl ki Allah bir maslahat gözetmiş, gözetilebilir. Sebep, çünkü o dönemde şeriatın maksadını tahakkuk ettirecek bir emir bulunmadığından dolayı. Sağlam bir yönetici, güzel bir irade ile bu tip iştihadi meselelerde son sözü söylemiş olsa, insanların kitaptan ve sünnetten fıtri olarak farklı algılayışlarla düşecekleri ihtilafların önüne yapacaktır, engellenecektir. Bundan dolayı Allah Teala mutlak mutluluk ve saadet için sadece kitaba ve sünnete uymayı kitaba ve sünnete uymayı şart koşup yetinmemiştir. Öyle mi? Bir de beraberinde ona neyi atfetmiştir? Ve ulil emri minkum. Ve sizden olan emir sahiplerine itaat ediniz diye. Yine mesela belki hepinizin dikkatini çekmiştir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın İmam Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu bir hadisi var. Değil mi? اِذَا كَانَ سَلَاسَتٌ فِى السَّفَرْهِ فَلْيُؤَمِّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ Üç kişi bir seferde olurlarsa kendi başlarına bir tanesini emir tayin etsinler. Burada ne vardır? Emir vardır değil mi? Peygamber Vesselam emretmiştir. Üç kişi bir seferde olsalar kendi başlarına ne yapsınlar? Bir tane emir tayin etsinler. E normal sefer insan hayatındaki en basit meselelerden bir tanesidir. Öyle değil mi yani Üç kişinin sefere çıkmış olduğu bir yolculukta 3 kişinin düşebilecekleri ihtilaf, düşükleri ihtilaflarda birbirlerine verebilecekleri zarar ne olabilir ki? Mesela. Çok kısıtlı mahduttur. Öyle mi? Buna rağmen şeriat, buna rağmen şeriat kesinlikle üç kişinin kendi başına yolculuk yapmasını kabul etmemiştir. Mutlaka birilerini başlarına emir tayin etmelerini, onlara emretmiştir. Şayet şeriat üç kişinin bile başıboş yaşamasına kısa mahdud bir süre içerisinde başıboş yaşamalarına müsaade etmiyorsa eğer şeriat insanların bir ömür boyunca ve yığınlar halinde başsız yaşamasına müsaade eder mi? Etmez. Üç tane adamın seferi en uzun 6 ay sürsün bir, ay, bir yıl sürsün. Mahdud bir vakit bitecek öyle mi? Bir yerde seferlerine son verecekler. Buna rağmen şeriat bu şekil mahdud bir hayatı bile insanların emirsiz paylaşmalarını kabul etmemiştir. Ki insanların bir ömür boyunca yığınlar halinde başsız bir şekilde yaşamasını kabul etsin. Mümkün değildir böyle bir şey. Tamam Eğer hani biz buna mesela neyi söyleyebiliriz? Kıyasul evla diye bir şey vardır şeriatta. Öyle değil mi? Ki zaten bu konu kıyasa ihtiyaç duyan bir konu da değil. Zaten şimdi konunun içinde geldiğinde muhkem mütevatir olan naslar var bu konuyla alakalı. Hani ولو kıyasa gitsek kıyasül evla denilen bir şey var. Kıyas-ı nedir? Kesin hüccettir. Kıyas-ı ne demektir? Kendisine kıya mesela örneğin Allahu Teala ayet-i diyor ki: "Ve la taqullahüma Onlara of bile deme diyor. Anne babana of bile deme. Anne babaya of demek yasaklanmışsa anne babayı vurmak, anne babayı dövmek, anne babaya sövmek bir kıyasin evla yasaklanmıştır. Öyle mi? Yani bu yasaksa bu hayda hayda yasak olması lazım. Öyle mi? üç kişinin mahdud bir süreyi tek başlarına geçirmeleri yasaklanmış. Peygamber Aleyhisselatu vesselam emir tayin etmelerini emretmişse bir yığın insanın bir ömür boyu başsız yaşaması hayda hayda yasaklanmıştır. Başlarına bir yönetici, bir emir tayin etmeleri hayda hayda şeriat tarafından ne yapılmıştır? Emir edilmiştir. Tamam? Şeriat bunun zıddı olarak yaşam tarzına ise ne yaşam tarzı demiştir? Kim söyleyecek bize? Şeriat bunun zıddına olan bir yaşam tarzını ne diye isimlendirmiştir? Cahiliye yaşantısı. Bu şekil olan bir ölümü de cahiliye ölümü diye isimlendirmiş. Mesela Peygamber İmam Buhari'den rivayet edildiği hazırsediyor ki: "Men ra'a min emirihi şey'en yekrehuhu felyesbir." Kim emirinden hoşuna gitmeyen bir şey görürse sabretsin. "Ve la yanz'anna min ta'atihi." Onun taatinden değer çekmez. Öyle niye? "Li'ennehu men min as-sultani ve mata alayhi illa mata meytatan cahiliye." Çünkü kim sultana isyan eder bir halde yani on, on hani yöneticiyi ben seni hazrettim sen benim yöneticim değilsin deyip derse ve bu şekilde ölürse mutlaka cahiliye üzerine ölmüştür diyor peygamber Aleyhissalatu vesselam. Başka bir hadis-i şerifte diyor ki memmete ve lesa fi unukhi biatun mata cahiliye. Kim ölürse ve öldüğü anda da onun boynunda bir biat yoksa o insan cahiliye ölümü üzerine ölmüştür diyor. Yani bir insanın ölümüne atfedilebilecek en ağır sözlerden bir tanesi budur değil mi? Bir adama dersin küfür üzere ölmüştür, bir adama dersin cahiliye üzere ölmüştür, bir adama dersin haram üzere Allah'ın gazabı üzere ölmüştür. Bunlar bir insanın ölümü için söylenecek en ağır cümlelerdir. Öyle mi? Peki niye şeriat böyle bir şey söylemiş? Çünkü cahiliye halkının en belirgin vasıflarından bir tanesi onlar dağınık halde yaşarlar ve bir emirin kontrolü altında yaşamazlar. İslam topluluğunun en belirgin özelliği ise İslam topluluğu başıboş yığınlar halinde yaşamaz. Mutlaka şer'i olan bir yöneticinin emri altında yaşarlar. Tamam mı? Bundan dolayı Peygamber vesselam, bu şekilde ölen bir Müslümanın ölümünü cahiliye ölümü olarak isimlendirmiştir. Yani düşünün yaşamış İslam üzere ta son nefesine kadar ama ölümünü vasfederken vesselam, cahiliye ölümü diyor. Tabi bu cahiliye ölümünden kasıt küfür üzere ölmüştür demek değildir ha Tamam mı? Cahiliye üzere ölmüştürden kasıt küfür üzere ölmüştür demek değildir. Neden? Çünkü nasıl ki bunlar nifak alametlerindendir dediğimizde onu barındıran her insan münafık olmuyor. Ateşin en alt tabakasında yanı yaşayan itikadi anlamda münafık olmuyor. Ha keza cahiliye de böyledir. Cahiliyenin birçok şubesi, birçok özelliği vardır. İnsan onlardan birilerini kendinde barındırdığı zaman cahiliye hayatı denilebilir, cahiliye ölümü denilebilir ama küfür üzere ölmüştür denilemez. Niye? Çünkü Ebu Zer, Vesselam'ın bir sahabesini annesi ile kınadığı zaman öyle mi? Annesi ile kınadığı zaman Peygamberimiz ne demişti Ebu Zer'e? اِنَّكَمْرِعُونَ fikel cahiliye. Ey Ebu Zer, sen öyle bir adamsın ki sende cahiliye kalıntıları vardır. Öyle mi? Çünkü insanların nesepleriyle kötülemek, küçümsemek kimin özelliklerindendir? Cahiliye ehlinin özelliklerindendir. Öyle mi? İslam neseb gözetmez. İslamda üstünlük neyledir? Takva iledir. Lakin cahiliyede böyle değildir. Cahiliyede üstünlük nesepledir. Akrabalıkladır, malladır, evlatladır. Öyle mi? İslam bunların hepsini ne yapmıştır? Yerle bir etmiştir. Hepiniz eşitsiniz, Allah'ın kullarısınız, kardeşsiniz. Sizin üstünüz kimdir? Sizin en üstünüz Allah nezdinde en takvalı olanınızdır. Arabin acemi aceminde araba ney yoktur? Üstünlüğü Allah nezdinde yoktur. İşte Ebu Zer İslam'ın getirmiş olduğu bu yeniliği değil de cahiliyede var olan bir amel ile amel ettiği zaman Aleyhisselatü vesselam Ebu Zer'e ne demiştir? Sen öyle bir adamsın ki sende cahiliye vardır. Ama onu ne yapmamıştır? Tekfir etmemiştir. Bu açıklamayı niye yapmak durumunda hissettim? Çünkü bazı insanlar hadislerin fehmini Fehm edemedikleri için e, boynunda biat ölmeden ölen insanların kafir olduklarını tabi biat edecek biat edecekleri adamın da kendi emir olarak tayin ettiği adam olması gerektiği kanaatindeler. Ve dışarıda kalan Müslümanların hepsine de küfür, gözüyle bakıp küfürle itham ediyorlar. Bu tabi sapıklıktır. Yani bilgi eksikliğinden kaynaklanan insanların düşmüş olduğu bir sapıklıktır. Yoksa buradaki cahiliye nedir? Sadece tehdittir, büyük günahlardandır ama küfür değildir. Yine mesela belki dikkatinizi çekmiştir. Hiç dikkat çekmesi gereken bir şey. Hepimiz İslam'ın cemaat namazına vermiş olduğu önemi biliyoruz. Öyle değil mi? Her birimiz İslam'ın cemaat namazına vermiş olduğu önemi biliyoruz. Yani İslam ne yapmıştır? Cemaat namazına gelmeyi emretmiştir. Öyle mi? Cemaat namazının diğer namazdan 27 kat veya 26 kat daha faziletli olduğunu söylemiştir. Cemaat bazı cemaatlere katılmayanın münafıklar olduğunu söylemiştir. Öyle mi? Cemaatle namaz kılmanın münafıklara çok ağır geldiğini söylemiştir, mesela. Cemaatten geri kalanları keşke fırsat bulsaydım da gitseydim evlerini başlarına yıkıp tutuştursaydım, demiştir mesela Peygamber Vesselam. Ve o dönemde Müslümanın iyi hali kötü hali hem maddi hem manevi neyle biliniyordu? Cemaat namazı. Bir adam gelmiyorsa ya hastadır ya başına bir bela gelmiştir ya da manevi olarak hastadır. Yani cemaat namazına gelmediğinden dolayı ya da manevi olarak hastadır deniliyordu. Niye? Bu algılayış sebebi şeriatın o dönemde cemaat namazına vermiş olduğu önemden dolayı. Cemaat namazınızda dikkatinizi çektiyse normalde bir insan tek başına ve hiç kimsenin görmediği yerde kılmış olduğu namazda daha huşuyla namaz kılabilir. Öyle mi? Ria oranı daha azdır. Ama buna ramen şeriat farz namazları mesela müslümanların kendi camilerinde cemaatle kılmalarını emretmiştir. Neden? Çünkü müslümanlar cemaat namazıyla aynı zamanda yönetim şuuru terbiyesini elde ediyorlar. Yani manevi yönü, manevi ecir boyutu vesaire bunlar hepsi ilk sırada zikredilir zaten. Bunu zikrettikten sonra hissaysız hikmetlerinden bizim akledebildiklerimizden bir tanesi de nedir? Müslümanları tek bir insanın hareketleriyle hareket etmeyi Müslümanlara öğretmek. Yani o tekbir almadan siz tekbir alamıyorsunuz mesela. İmam diye öne geçirilen adam, siz te o tekbir almadan siz tekbir alamıyorsunuz. O kıraate başlamadan siz başlamıyorsunuz. O rükuya gitmeden siz rükuya gitmiyorsunuz. Namazı bitirmeden siz namazı bitirmiyorsunuz. Ve bu gün içerisinde beş kere bir ömür boyunca tekrar ediyor. Değil mi? Gün içerisinde beş kere bir ömür boyunca tekrar ediyor. Öyle mi? Sebep hikmetlerden bir tanesi çünkü İslam Müslümanların bu terbiyeyle bu şuur içerisinde olmalarını istiyor. Çünkü İslam biliyor ki bu Allah'ın gözetmiş olduğu maslahatların gözetilmesine bunun olmaması da Allah'ın defetmeye çalıştığı bütün mefsedetlerin, bütün kötülüklerin Müslümanlara geleceğini İslam çok iyi bildiğinden ötürü. Bu anlattığımız ve daha belki anlatılabilecek birçok şeyden sonra Sahabe bundan ne anladı? Misal sahabe, sahabe bundan şunu anladı, sahabe bunu çok iyi anladılar. Yani bu anlatmış olduğumuz gerek açıktan Peygamberimizin söylediği naslar, gerek işaret yoluyla belirtilen meseleler, gerek hikmetinden anlaşılabilecek meselelerden, sahabe bu meseleyi çok anladı. Mesela Resulullah çok iyi anladı. Resulullah vesselam, vefat etmeden önce, hicretin 10. senesinde Hazreti Abu Bekir'i hac emiri olarak hac'a gönderiyor, değil mi? Daha sonra hangi sure iniyor? Daha sonra tövbe suresi iniyor. Bu defa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ali, Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın arkasından tövbe suresini insanlara ulaştırsın diye görevli olarak gönderiyor. Hazreti Ali, Hazreti Abu Bekir'in yanına yetiştiği gibi emir misin memur musun diyor. Öyle mi? Emir olarak mı geldin, memur olarak mı geldin? Emir olarak geldiyse ben bırakayım sen devam et. Memur olarak geldinse gel yanımda dur ben sana ne desem, neyi nerede oku dersem, neyi nerede anlat dersem o şekil. Bu onun sözü değil yani bu söylemek istediği mana bu. Emir mi geldin, memur mu geldin? Hazreti diyor hayır ben memur olarak geldim, görevim de Tövbe suresinin inen ayetlerini insanlara ulaştırmaktır öyle mi? Bir an bile sahabe bu konuda ikilem bile yaşamıyor yani bu meselenin önemini anladıkları için. Hakeza Resulullah vesselam vefat ediyor. Değil mi? Resulullah'ın daha cenazesi gömülürken, vesselam, cenaze işlemleri yapılırken sahabe bir emir tayin etmenin peşine düşüyor. Bunu yapan da kim? En akıllı sahabeler. Yani İslam tarihinin en aklı başında, peygamberin ilk günden terbiyesinde yetişmiş olan sahabeler. Yani birileri cenaze ile uğraşırken, birileri ne yapacağız derken, birileri olur da olmaz da derken Hazreti Ebubekir hemen insanların çıkıp bir konuşma yapıyor ve Hazreti Ömer Hazreti Ebubekir'in elini kaldırıp emir Hazreti Ebubekir'dir diyor, insanlar da itaat ediyorlar. Olaya duygusal olarak bakalım. Duygusal olarak aylarca yaz tutulması lazım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiş. Daha cenazesi henüz gömülmemiş. Abbas, Ali, peygamberimizin kızı cenaze işlemleriyle uğraşıyorlar. Birileri geçmiş kenarda kimi emir seçeceğiz? Ensardan mı olsun, muhacirden mi olsun? Kimi emir seçeceğiz? Bunun ee, şeyini yapıyorlar, tartışmasını yapıyorlar. Olaya duygusal bakan, şeriat nazarıyla olaya bakmayanlar ki zaten şi şiileşiyorlar, bu sahabelerin yapmış olduğunu yanlış olarak görüyorlar. Öyle mi? Yani bu nasıl bir emirliğe olan hevestir ki Resulullah'ın daha cenazesi yerdeyken Aleyhisselatu vesselam düşmüşler halifenin peşine. Ama şeriat nazarıyla, akıl nazarıyla bakan insanlar asla. Çünkü o andaki bir emirsizliğin getireceği kargaşa Ondan sonra bütün bir İslam ümmetine, İslam tarihine mal olabilir. İşte Hz. Ali'nin dönemi. Bir anlık iki emir kargaşasının tantanasını hala bizler çekiyoruz. Hala bizler çekiyoruz. Öyle mi? O vakadan kaynaklı İslam ümmeti genel bir ayrılığa düşmüş. Mesela Şia tarafı, Sünni tarafı e diye. Tabii Lugat olarak İslam ümmeti diyorum ama yoksa hepsine İslam ümmeti demiyorum. Sünni tarafı, Şii tarafı diye birbirinden ayrılmış. Bak bir anlık bir kargaşa. Bütün İslam tarihini etkilemiş öyle mi? Sahabe işte bunu anladıklarından ötürü olaya duygusal olarak bakmamışlar. Ne yapmışlar? Hemen o anda, o ortamda bir emir tayin etmenin peşine düşmüşler. Ve o da o kargaşa kökünden hallolmuş. Yani o dönem Müslümanların peygamberden sonraki en faziletli dönemi haline gelmiş. E, e, yönetim açısından söylüyorum. Daha sonra da ne zamana kadar? Da Hazreti Ali ile anhın dönemine kadar o dönemde kargaşa çıktıktan sonra fitne dönemi olarak isimlendirilmiş ve ta günümüze kadar da bu fitne devam etmiş, gelmiş. Öyleyse bu olay kendisine duygusal bakılabilecek bir olay değildir. Tamam? Olayı düşünürken, algılarken işte duyguların veya aklın kullanılabileceği bir mesele değildir. Tamamen şer'idir. Ve şeriat bu meselenin de böyle olmasını istemiştir. Bunların hepsini yan yana koyduğumuz zaman aklımıza hemen ne gelir? Bunların hepsini yan yana koyduğumuz zaman İslam'ın Müslümanların hayatında emir, yönetim ve buna vermiş olduğu önem algılanır. Yani İslam buna hayati bir önem atfetmiştir. Tamam mı? Her Müslümanın da bunu bu şekilde bilmesi gerekir. Yani İslami bir yönetim olursa olur, olmazsa olmaz. Ben zaten Müslümanım. sözleriyle olabilecek şeyler değildir. Şimdi e, İslam tarihinde biliyorsunuz son 100 senedir özellikle akılcılık akımı çok ön planda. Yani son bu işte İslam beldeleri, e, akılcılığın çıkış yeri neresi? Akılcılığın çıkış yeri Muhtezile. Değil mi? Akılcılığın çıkış yeri mutezile Sonra mutezile akımı öldü gitti. Daha sonra tekrardan hortladı. Tekrardan hortlama sebebi ne? İslam beldeleri kafirler tarafından her taraf isti, e, şey yapılınca, e, istemar edilince Müslümanlarda kafirlere karşı bir kompleks oluştu. Öyle değil mi? Müslümanlarda kafirlere karşı bir kompleks oluştu. Oysa İslam neydi? El İslamu ya alu walayyöl değil mi? İslam her zaman yücelir. Hiçbir şey İslamın üzerine yücelmesi. Neden? Çünkü siyasi olarak, kültürel olarak, dini olarak, itikadi olarak her yönüyle kamil bir şeriattır. Hiçbir şeye ve hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Ne insanların fikirlerine, ne insanların duygularına ihtiyacı yoktur. Bunu bilmeyen Müslümanlar, bunu anlamayan Müslümanlar. O isti'mar döneminde, o ihtilal döneminde kafirlere karşı bir kompleks içerisine girdiler. Ezilen taraf oldular ya, ezilen taraf olunca da bir kompleks içerisine girdiler. Kompleks içerisine girdikleri zaman da bazı meseleleri izah etmek durumunda hissettiler kendilerini. Yani o kafirlerin önce akıl ölçülerini öğrendiler. Kafirler şuraya kadar akıllarına yatanı kabul ediyorlar, buraya kadar akıllarına yatmayanı kabul etmiyorlar. Önce bu kaideleri öğrendiler kafirlerden. Sonra başladılar İslam'ın onların aklına yatan boyutlarını ön plana çıkarmaya. Bak işte İslam'da bu da var. Size bu kabul ettiğini sanki İslam onların kabul etmesine muhtaçmış gibi başladılar. E tabii kafirler de kendileri de araştırma yapınca İslam'da bir de onların akıl ölçülerine yatmayan şeylerin olduğu da çıktı ortaya. Ama bunlar da var dediler bu kompleks sahibi Müslümanlara. Bu defa bu Müslümanlar bunları inkar etmeye başladılar. Başta teville. Sonra biz tam bilmiyoruz. Sonra bunlar İslam'a başkaları tarafından sokuşturulmuştur. En son bunların kökünü inkar ettiler. Mucizeleri, kıyametle ilgili alametleri, peygamberin haber vermiş olduğu meseleleri, Allah'ın bariz açık olan yardımlarını öyle değil mi? Kısacası müşriklerin akıl ölçülerine uymayan ne var ne yok hepsini inkar etmeye başladılar. Güzel. Şimdi bunları inkar ettik veya ettiler Allah muhafaza ettiler. Selefleri var mı bu konuda? Yok, mu'tezile bile bunlara selef olamaz. Çünkü mu'tezile bunlardan daha mu'tedil, öyle mi? Her biri bu defa nereye geldi? Ben diyorum ki, ben söylüyorum ki, ben Allah'ın söylediğinden şunu anlıyorum ki demeye başlayınca bir yöneticiye, bir emire ne ihtiyaç var? Öyle mi? Çünkü artık kişisel din demiş olduğumuz şey oluşmaya başladı. Herkesin Allah'tan anladığı, herkesin Resulullah'tan anladığı, herkesin yaşamak istediği din, Meselesi yani bu ben demiş olduğumuz insanın, kişiliğin, hürriyetin ön plana çıkarıldığı bu modernist düşünce Müslüman diye kendini isimlendiren insanlara da hükmedince kompleks sahibi insanlara de, de de de de de en son zaten bu fikirde olan bir insanın bir başkasına itaat etmesi, bir başkasını dinlemesi, bir başkasına önem vermesi mümkün değil. E şu anda yaşayan Müslümanlar kimlerin kitaplarıyla besleniyor galiben? Bu tip adamların kitaplarıyla besleniyor, öyle mi? Kişisel itikadı ön plana çıkaran, kişisel görüşleri ön plana çıkaran, kişisel hakları ön plana çıkaran insanların kitaplarını okuyor. Bunları okudukları için de bu tînette olan insanlar var. Asla bir yöneticiye ihtiyacı olmayan, asla bir emire ihtiyacı olmayan, her konuda kendi kararını kendi verebileceğine inanan insanlar var. Sebep, çıkış yeri ve temeli anlaşıldı bu meselenin, öyle değil mi? Modernist İslam düşüncesi, başka hiçbir şey değil ya. Yani. Onun için bunun tekrardan ihya edilmesi gerekir. Yani bunun öneminin kitaptan ve sünnetten, Allah'ın buna atfetmiş olduğu önem, sahabenin bu önemden anladığı, bunu pratikte nasıl uygulamış olduğu bu tip hastalıklı insanlara veyahut da kendisi bunlar gibi olmayan ama bunların kitaplarıyla beslenen ve bunlardan kırıntılar olan, beyninde, itikadında, düşüncesinde bunlardan kırıntılar olan insanlara bunu izah edilmesi gerekir. İslam'da ferdi İslam yoktur. Bencil İslam yoktur, kişisel itikat, kişisel fıkıh diye bir şey yoktur İslam'da öyle mi? Cemaat vardır her zaman, üç kişi de olsa, bir kişi de olsa hak üzerine isabet eden ama tek kendini düşünmeyen, sürekli ümmeti düşünen, hak üzerine birleşecek insanları düşünen ve başlarında da hepsinin haram olmadığı, Allah'a bağlı kaldığı müddetçe kendisine itaat edecekleri bir emir velev başı üzüm tanesi kadar olsa velev üç dört saatlik bir yolculuk olsa bile. Tamam Bunun Tekrardan insanlara ne yapılması lazım? Hatırlatılması lazım. Çünkü İslam'ın bu yönü insanların arasında ölmüş veyahut da öldürülmüş de diyebiliriz. Özellikle kasıtlı bir şekilde insanların arasında öldürülmüş. Zaten bakın dikkat edin. Ee, dünyanın karıştığı dönemlerde, dünya savaşları çıktığı zaman insanlar şu gerçeğin farkına çok iyi vardılar ki Müslümanların en büyük problemi hilafet meselesi. Yani dünya küfrünün karşısında Müslümanların durabilmesinin sebebi, hilafetin şeyi, hilafetin sebebi. Önce ne yaptılar? Hilafetin işlevini değiştirdiler. Halifelik ailesi kaldı, Osmanlı'da mesela halifelik ailesi kaldı ama hükümette hiçbir söz hakkı yok. Hükümetteki bütün yetkileri ellerinden alındı. Yetki hükümete verildi, meclise verildi öyle mi? Daha sonra buna bile tahammül edemediler. Bunu da ilga ettiler. Yani ismen var olan bu hilafet müessesesini bile ne yaptılar? İlgatladılar. Niye? Çünkü dünya Müslümanlarına o dönemde bu müessesenin ismi bile bir güç kaynağıydı. Dünya Müslümanlarına bu müessesenin ismi bile güç kaynağıydı. Şimdi bunu aklen düşünün. Mesela bütün insanların ihtilaf ettiği bir durum var. Dünya birbirine girmiş. Kafirler her tarafı istimvar etmişler. Kanaat sahipleri ayrı bir şey söylüyor, alimler ayrı bir şey söylüyor, tasavvuf ehli ayrı. Birileri diyor zikir yapalım, birileri diyor cihad edelim, birileri diyor bu başımıza gelen hep ilimsizlikten dolayı geldi. Herkes bir bir şey söylüyor. Kendi kimisi diyor biz ilgilenmeyelim, dünya bizi ilgilendirmez. Mesela bir dünya bir daha harap olsun, yeni kurulduğunda biz yerimizi alırız vesaire. Avamın kafa yapsını bir düşünsenize. Her girdiği ortamda ayrı bir fikir. Yani dünyadaki oyunlar Müslümanların üzerine dönüyor ama avam olan halkın kafasında hiçbir fikir yok. Çünkü kanaat önderi demiş oldukları insanların her biri ayrı bir şey söylüyor. O dönemde dünyanın herhangi bir yerinde bir adam bir şey dediğinde ise herkes susuyor. Ya hem zahiren hem batinen veyahut da hiç olmazsa zahiren susuyor. Hani halifenin sözüne şey yapılmaz, karşı gelinmez öyle mi? Herkes susuyor. Avamın kafasındaki cinçlik, İnsanların o andaki sebatı bir düşünsenize. E mesela hilafet sisteminin özelliği bu işte. Yani dünyanın en güçsüz olan yerinde bile işte halife dedik herkes cihada kalksın deniliyor o dönemde. Bakıyorsunuz insanlar ellerindeki avuçlarındaki en olmaz imkanlarla savaşa kalkıyorlar. Ve savaşlarda zahiren mümkün olmayan başarılar elde ediyorlar. Niye? Çünkü manevi bir güç var. Yani manen bir halifemiz var, bize emreden bir adam var, böyle bir durum var. İnsanlar bunu algıladıkları için de yani kafir olanlar, düşmanlar bunu algıladıkları için de bu müesseseyi yerle bir ediyorlar. Yerle bir ettikten sonra da sürekli bu müessesenin İslam alemine kaybettirdiklerini zikrediyorlar. Mesela şu anda bu modernist düşünceye sahip olan insanlarla oturun konuşun. Sürekli Osmanlı'nın İslam ümmetine kaybettirdikleri ve zararlarını anlatırlar. Tamam Osmanlı'nın İslam ümmetine çok büyük bir zararları olmuştur. Bunda inkar edilecek bir şey yok. Ama bu İslam'dan kaynaklı bir şey değildir. Osmanlı halifelerinin son dönemde hilafet müessesesini saltanata çevirmelerinden dolayıdır, öyle mi? İlk dönemde de saltanattı ama en azından hilafet işlevini de görüyordu kısmen de olsa. Ama son dönemlerinde iyice neye dönüştürdüler? Saltanata, kişisel çıkarlara dönüştürdüler, öyle mi? O zaman bu İslam'ın problemi değil, bu Osmanlı ailesinin bir problemidir, tamam? Onlar ise bunu Osmanlı ailesinin bir problemi olaraktan değil de Sanki İslam'ın bu yöneticilik anlayışının bir problemiymiş gibi getirip ortaya koymuşlar. Oysa İslam'ın yöneticilik anlayışının cari olduğu ve uygulandığı her dönemde Müslümanlar altın çağını yaşamışlardır. Resulullah döneminde, Hazreti Ebubekir döneminde, Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Osman'ın ilk döneminde ne zaman işler karışmış? İslam'ın yönetim anlayışı bozulduğu zaman. Öyle mi? İnsanlar fitne çıkarıp, ikinci, üçüncü halifeler istedikleri zaman bu problemler olmuş. Sonra mesela Emeviler döneminde gene olay bitmiş, gene İslam altın çağını yaşamaya başlamış. İlericilikte, gelişmişlikte, takaddümde her konuda Müslümanlar en önde olmuşlar. Sonra tekrardan o anlayış bozulunca, tekrardan Müslümanlar geriye geriye dönmüşler. Ondan dolayı bu kasıtlı yapılan bir oyun. Yani biz bunları okuduğumuz zaman tarihi, daha doğrusu tarih değil mi? Tarihin çöplüğünü, Bizim önümüze getirilen bir çöplüktür. Neyin doğru, neyin yanlış, kimin neyin kimin yorumu olduğu yoksa mücerred olayı mı anlatıyor, kendi yorumunu mu anlatıyor? Bunu çoğu zaman ayırt bile edemiyoruz. Mesela şu anda tarih diye önümüzde duran şey bir çöplüktür. Herkes kendi yorumuna göre şekillendiriyor o tarihi. Bu haberlere bakınca, bu konuları okuyunca, bu insanları dinleyince çok dikkatli olmak lazım. Bu İslam'ın bir problemi değil. İslam'ın yönetim anlayışının bir problemi değil. Bu. Bazı insanların zaman içerisinde İslam'ın yönetim anlayışını bozmalarından kaynaklı bazı problemler yaşanmıştır. Ve bunun özellikle işlenmesinin sebebi de çünkü onlar da biliyorlar ki İslam ümmetini bu dağınıklıktan, bu parçacıklıktan, bu bozulmuşluktan koruyacak ve kurtaracak tek şey tekrardan tek bir yönetim altında toplanmaktır. Öyle mi? Çünkü birçok çıkan sesler, muhalif sesler tek yönetim olduğu zaman kesilecektir. İnsan tabiatı böyledir. Yani yönetimin olduğu yerde bütün insanlar yönetime tabidirler. Bundan dolayı İslam yöneticiye yöneticinin hükmünü aynı zamanda halka da veriyor. Öyle mi? Mesela Resulullah bir yere davet yapacağı zaman tek tek gidip oradaki insanlara anlatmıyor. Ne yapıyor? Yöneticiye mektup yazıyor. Mesela Hırak'la yazmış olduğu mektup gibi. Öyle mi? Yönetici kabul etti halka da Müslüman gözüyle bakıyor. Yönetici kabul etmedi topyekun savaş açıyor. Osmanlıyı düşünün. Bugün Osmanlı vardı, insanlar biz Şeriatız, hilafetiz diyorlardı. Yarın Osmanlı yıkıldı dediler, cumhuriyet kuruldu. Bir gün sonra insanlar bu defa biz Türkiye Cumhuriyeti izlemeye başladılar. Öyle mi? Çoğu insanlar çoğunluk var olan yönetime göre şekil alırlar. Tamam? İslam düşmanları da bunu bildikleri için Müslümanların hepsinin veya kendini İslam'a nispet eden, kendine İslam ümmeti diyen insanların hepsinin ortak dinleyeceği bir adamın varlığını kabul etmiyorlar, istemiyorlar. Ve sürekli İslam'ın bu mefhumunu eleştiriyorlar. Tarihteki kötü örneklerini getirip ısıtıp ısıtıp milletin önüne koyuyorlar. Oysa bu İslam'ın problemi değildir. İslam'ın istediği şekilde uygulandığı her yerde Müslümanlar altın çaklarını yaşamışlardır. Bu bizim sefer, günlük hayatımız, ilim talebimiz, cihadımız öyle mi devletimiz her konuda böyledir. Yani İslam'ın buna atfetmiş olduğu önem her konuda bizim için nedir? Aynı şekilde ev yapımız. Aile yapımızda da mesela İslam'ın aile yapısında değil mi? Evde herkesin itaat etmek zorunda olduğu bir baba vardır. Ciyatta herkesin itaat etmek zorunda olduğu bir komutan vardır. Devlette herkesin itaat etmek zorunda bir halife vardır. Yolda herkesin sözünü dinlemek zorunda olduğu bir yol emiri vardır mesela öyle mi? Onun için bu meseleyi sadece bir yere sıkıştırmamak lazım. Yani emir, emire olan ihtiyaç ve bunun bizim hayatımızdaki önemi bu hayatımızın her alanında geçerli olan bir şeydir. Hele özellikle İslam ümmeti Allah'ın istediği şekilde cihad etmek istiyorsa bu zaten kaçınılmazdır. Yani bizim asıl konumuza gelirsek ancak bu ne olabilir? Ancak bu bütün güçlerin bir emirin kontrolü altında toplanmasıyla söz konusu olabilecek bizden olan bir emir sahibinin yani وَأُولُوا emri minkum Sizden olan emir sahiplerinden bir tanesinin emri altında bu güç toplanırsa o zaman İslam'a ve Müslümanlara faydalı olur. Aksi halde Müslümanlar bu şu anda yaşamış oldukları hali her zaman ve sürekli yaşamaya devam ederler. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey var mı? Yok. Bu akhire davana elhamdülillah rabbil alamin.